يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ Allah, ondan başka hak ilah olmayan, hay, diri ve kayyum, her an yarattıklarını gözetendir. Kendisine ne uyku gelir, ne de uyuklama. Göklerde ve yerde olan ancak O'nundur. O'nun izni olmadan katında şefaat edecek kimdir? Onların işlediklerini, işleyeceklerini bilir. Dilediğinden başka ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar. Kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Onların gözetilmesi ona ağır gelmez. O yücedir ve çok büyüktür. Bismillahirrahmanirrahim. Lem ve lem ve lem Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki o Allah birdir. Allah es sameddir. Her şeyden müstağni ve her şey ona muhtaçtır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey ona denk değildir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil felak min şerri ma khalaka ve min şerri gâsikin iza ve qabr. وَمِنْ <gülüyor> Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, yarattıklarının şerrinden, bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden, haset ettiği zaman hasetçilerin şerrinden, tam yerini ağırtan Rabbe sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Kul <Gülüyor> <gülüyor> euzu bi rabbin nasi melikin nasi ilahin nasi min şerril nas Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla deki. ki, İnsanlardan ve cinlerden olup, insanların göğüslerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanların Rabbi, insanların hükümdarı ve insanların ilahı olan Allah'a sığınırım. Asbahna ve asbahal mulku lillahi velhamdülillah. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر ملك؟ Allah'a ait olduğu halde sabahladık. Hamd Allah'adır. Allah'tan başka hak ilah yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'nadır. Ve O, her şeye gücü yetendir. Rabbim, Senden bugün de olan ve bugünden sonraki hayrı ister, bugünün şerrinden, ve bugünden sonraki şerden de sana sığınırım. Rabbim, Tembellikten ve ihtiyarlığın kötülüğünden sana sığınırım. Rabbim, Cehennemdeki ve kabirdeki azaptan sana sığınırım. Allahümme bika asbahna ve bike emseyna ve nahya ve ve ileyken nuşur. Allahümme senin yardımınla sabahlar, ve yine senin yardımınla akşamlarız. Senin yardımınla yaşar. Ve yine senin yardımınla ölürüz. Ve dönüş sanadır. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente. Kalaqteni ve ana abdük. Ve ana ala ahdike ve va'dike mastata'te. A'udhu bike min şerri ma sana'te. Allah'ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka hak ilah yok. Beni sen yarattın ve ben senin kulunum. Gücüm yettiğince sana verdiğim ahit ve vaat üzerineyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sanırım. Üzerime olan nimetini ve günahlarımı kabul ve itiraf ediyorum. Beni bağışla. Şüphesiz günahları ancak sen bağışlarsın. Allahümme inni asbehtu uşhiduke ve uşhidu hamelete arşik ve melâiketek ve cemî'a halqik. Allah'ım, senden başka hak ilah olmayan Allah olduğuna ve Muhammed'in de kulun ve Resulün olduğuna seni, arşını taşıyanları, meleklerini ve bütün yarattıklarını şahit tutarak sabahladım. Allahumma ma asbah bi min ni'metin aw bi ahadin min halqik faminka wahdaka la sharika lak fela kel hamdu ve leke'ş benim veya kullarından birin yanında sabaha çıkan her nimet ancak sendendir. Ortağın yoktur. Hamd sanadır. Şükür sanadır. Allahümma afginî fi bedeni, Allahümma afginî fi semgi, Allahümma afginî fi bıçrî. La ilahe illa Amt. Allahümma, inni ağuz bık al min al-kufr ve al-fakr, min al-qabr. La ilaha illa ent. Allah bedenime afiyet ver. Allahüm. Kulağıma afiyet ver, Allah'ım. Gözüme afiyet ver, senden başka hak ilah yok, Allah'ım. Küfürden ve fakirlikten sana sığınırım, kabir azabından sana sığınırım. Senden başka hak ilah yok. Allah bana yeter, Ondan başka hak ilah yok. Ona tevekkül ettim. O, yüce arşın Rabbidir. Allahümme inni eselüke al afve vel afiyah Fi dunya vel ahirah Allahümme inni as'aluka al'afwa wal'afiyah fi dini ve dünyaya ve ahli ve mali Allahümme istur avrati ve amir röv'ati Allahümme ahfazni min beyni yediyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve min Allahümme Dünya ve ahirette senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, kusurlarımı gizle ve korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden koru. Yere batırılarak ayamın altından helak edilmekten azametine sığınırım. Allahümma <gülüyor> أَعُوذُ Gizli ve aşikari bilen, göklerin ve yerin yaratıcısı Allah'ım, her şeyin Rabbi ve sahibi, senden başka hak ilah olmadığına şehadet ederim. Nefsimin şerrinden sana sığınırım. Şeytan ve şirkinin şerrinden, Nefsime kötülük etmekten veya o kötülüğü bir Müslümana götürmekten sana sığınırım. İsmiyle yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla, O hakkıyla işiten ve her şey bilendir. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا Rab olarak Allah'tan din olarak İslam'dan nebi olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den razı oldum. Ya hayyu ya kayyum bi rahmetike estagfir eslih li şani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 Mülk, alemlerin Rabbi Allah'ın olduğu halde sabahladık. Allah'ım, senden bugünün hayrını, fethini, zaferini, nurunu, bereketini ve hidayetini dilerim. Ondaki ve sonrasındaki şerden sana sığınırım. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ihlas wa ala din nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma ihlas kelimesi Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dini üzere, müşriklerden olmayan, Müslüman ve Hanif olan babamız İbrahim'in milleti üzere sabaha eriştik. Subhanallah <Sessizlik> ve bihamdi. Allah'ı kendisine hamd ederek tüm noksanlıklardan tenzih ederim. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve Allah'tan başka hak ilah yoktur. O tekdir ve ortağı yoktur. Mülk onun ve hant onadır ve o her şeye gücü yetendir. La ilahe illallah vahdehu la şerike Lehul mulku ve lehul Allah'tan başka hak ilah yoktur O tektir ve ortağı yoktur Mülk onun ve hamd onadır. ve o her şeye gücü yetendir Subhanallah ve bihamdi adad halqi ve ridan nefsi ve zinat arşi ve midad kelimati Yarattıklarının sayısınca, kendisinin razı olacağı kadar, arşının ağırlığı ve kelimelerinin çokluğunca hamd ederek Allah'ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Allah'ım, senden faydalı bir ilim, temiz bir rızık ve makbul bir amel dilerim. Allah'tan mağfiret diler ve ona tevbe ederim. Allahumma ve Allah'ım, nebimiz Muhammed'e salat ve selam ile